Evet arkadaşlar hepimizin beklediği sizin de beklediğiniz bizim de beklediğimiz çarşamba buluşmaları memleket aşkına Nedim Şener'le karşınızdayız. Gerçekten bekliyoruz yani siz bizi bekliyor olabilirsiniz ama bizlerin de sizi beklediğini hiç unutmayın. Çünkü sizlerin pozitif enerjisi sizlerin bize yazdıkları ve karşılıklı bir programda olduğu için sizlerden aldığımız güç bizi o hafta için inanılmaz bir şekilde motive ediyor. Ee, hepimiz insanız sonuçta zaman zaman e, enerjimizin düştüğü zamanlar olabiliyor. E, farklı e, noktalara savrulduğumuz zamanlar da olabiliyor. Bizi tutup tekrar aynı yola sokabiliyorsunuz ve aynı e, güçle devam etmemizi sağlıyorsunuz. Öncelikle ben şahısım adına en azından bir teşekkürle başlayayım. E, daha... Demin onu söylüyordum Nedim'le size gelmeden önce. 28 kişi yayın başlamadan önce bekliyordu. Yani açılmasını bekliyorduk ki 4-5 dakika önceydi bu. Allah sizlerin güvenini eksik etmesin. İlk selamı Mustafa Gülen vermiş. Abi seviyorsun her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. Şaban en çok sevdiğin dua etmiş. Allah yanında taş değdirmesin demiş. Sağol kardeşim. Sefer selam söylemiş. Neyle Nuer selam söylemiş. Ömer Uçkan selam söylemiş. Melzo selam söylemiş. Ufuk Ufuk selam söylemiş. Emine Uzun, Zeynep Başak, İbrahim Sarıbaş, Burak Aydar, Ufuk Gökpınar, Halil Gülgönül, Kemal Doğan, Ayhan Yıldız e, ve Tahir Aydın. diyor. de yine aynı şekilde söylüyor. E, çok teşekkür ederiz hepinize, hepinize gerçekten Allah razı olsun diyoruz. Birçok şehirden, yurt dışından yine çok şeyler var, selamlar var. Gerçekten dünyanın her tarafından selamlar var. Allah razı olsun diyelim ve başlayalım. Evet bugün biraz senin yazında da biraz başlayalım. Evet. Ee, de demiştin çok ilginç bir laf söylemişsin. <gülüyor> <gülüyor> en en eniz parlak süper güç, süper güçlü beyazlatıcı, ha, beyazlatıcı beyaz beyaz ABD demiştin. Evet. Ee, oradan başlayalım şu Cemal Kaşıkçı hikayesi. Evet. Arkasından şu neler oluyor? Ee, Amerikalıların kafasına taş mı düştü? bir. Kredi notlarımızı yükseltiyorlar. Farkında mısın bilmiyorum. Evet, evet. E, e, kredi notları, senin de ekonomist şey olduğunu bilirsin. Evet, evet. E, şirketlerimizin kredi notları yükseliyor. Evet. Ama i̇lginç şeyler oluyor Amerika'da. Yani e, benim e, öngördüğüm <gülüyor> ama e, senin de e, şaşırdığın bazı konular var. Onlara bir tartışalım isterim. Evet, Beni, e, ben de herkese merhaba diyorum. Eyvah. Ama e, bir şikayetim var benim. Şimdi dün akşam da da programda bazen biz de o tansiyona kapılabiliyoruz. Evet. E, konuşmanın rica evet. e, Çok böyle uyumlu gidiyor. Yani bir tenis maçı oynar gibi birbirimizle şey yapıyoruz seninle. Biz bence burada biraz artık atraksiyon yapma zamanı geldi. Böyle birbirimize bir ya. dal dalalım yani. Bana, bana bak ya böyle konuşamazsın <gülüyor> falan diye. Bana, <gülüyor> bana böyle yapamazsın falan mı? Şöyle, bana böyle... <gülüyor> Ya. <gülüyor> bir Atraksiyon yani, yapalım e, olur e, Ben. Şey, ama bak, Mete şöyle olur. Şöyle yani. bir sürü trol hesap, e, internet sitesi veya bir şey, Meta'ya dediğim şeyler birbirine girdi falan. Bir başla attırmak lazım değil mi abi ya? <gülüyor> şey, o ona faşist dedi o ha, falan. <gülüyor> Oha dedi falan. Yok. Bana, yok, yok o bana yok. mı diyorsun dedi falan gibi. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? yol ee, yollar dediğin şey, e, çok meşakkatli. Ee, yani. hani o meşaketi sıkla, sıkladığın zaman da öyle çok kolay kolay darılmazsın. Çok doğru da kolay da söylediği laf alınmazsın ben sana söyleyeyim. Yola çıktım mı e, her evet. şeyi yükleniyorsun. Öyle söyleyelim. Hadi de, o, şey var, biz... Bize ulaşan soruları aktarırdık insanlara. Bunu da zaten televizyon kanalları böyle ister. Doğru. Yani, moderatör e, sorar. Hatta e, işte moderatörler der ki ya beraber bunları soracağız falan filan diye. Ama hocanın mesela açıkladığı e, bir cümle orada e, e, ekranın altında yer alıyor. Oradan sadece bir fotoğraf yetiyor zaten. Bu şey e, itibarsızlaştırma adı altında yürütülen bir kampanya. Aynı konular, sağlık bakanlarının çalışmaları ya da e, sağlık çalışanlarının faaliyetleri başka kanallarda konuşuldu, ama bu kadar çok gündeme gelmiyor. Onlara herhangi bir yafta yapıştırılmıyor. O şundan geliyor. E, hem bulunduğun merkez e, Medyanın hem de senin sözünün gücünden geliyor. Aslında o an için söylediğin söz de önemli değil. Senin ülkenle ilgili duyduğun kaygın, vatanla ilgili sevgin onları dertlendiriyor. O yüzden o dert onlara yeter zaten. Yani bizim niye niye mesela hiç gitmediğin, hiç söylemediğin, hiç konuşmadığın bir konuda aynı şekilde benim de ismimi adam ot oturup çok rahatlıkla yazıyor. Hiç ilgisi olmayacak bir konuda işte bu konuda Nedim Şener ne diyecek falan filan gibi. Benim söyleyeceğim bir şey yok ya o konuda ama onu niye söylüyor? Şunu anlıyorsun, adamın gündelik hayatında kafasının bir yerlerinde bir Nedim Şener, bir Mete Yarar, belki başka insanlar ee, yer etmiş. Adam o, yani konuyu, bir konu gündeme gelince direkt çağrışım yapıyoruz. Bu iyi bir şey. Yani beyinlerin içine kadar girebilmişiz bunların biz. Bu çok iyi bir şey. Rahatsızlık da veriyoruz orada. Onu da belirtiyor zaten sosyal. O zaman ne diyoruz? Size verdiğimiz evet. rahatsızlıktan ne diyoruz? Dolayı özür dilemeyeceğiz. Özür, özür dilemeyeceğiz. Daha da evet. rahatsız etmeye devam edeceğiz. Evet. Yani ben o yüzden hani 2020'nin başındaki yazımda söylemiştim. Daha önce de birkaç sefer yazdım. Ee, sizin gibi e, insanların nefretinde, nefretine layık olmaya çalışacağız. Çünkü siz ülkeyi sevmeyen insanlarsınız. Bu ülkedeki hiç hiçbir şeyi e, olumlamayacak kadar yüreğiniz kararmış. E, kötüye kötü deyin ama iyi olana da iyi deyin fakat bunu söylemeyecek kadar da hem kalbi hem gözü kararmış insanlardan bahsediyor O yüzden hiç hiçbir önemlerinin olmadığının farkında değiller. Yani hani dediğin gibi bu bir baskı unsuru bir psikolojik savaş e, ve bununla susturabileceklerini işte itibarsızlaştırıyor. Zaten yahu kardeşim senin gözünde bir itibar aramıyoruz. Aksine Allah korusun sen yani o insanlar beni övse var ya ben ne yaparım ya ben ne hata ettim diye düşünürüm. Yani düşünsene o saman saman kafalı adam o o şekilde eleştiren tipler varlığı yokluğu belli olmayan sahte hesaplar üzerinden beni övecekler ve ben derim ki ya bir dakika bu adamlar beni niye övüyor ben bir şey bir hata mı yaptım falan derim yani. O yüzden hiç dert değil. Okay. Neyse ben bir şey soracağım. E, Cem bizim yayında bir problem mi var? E, donma oluyor diyor arkadaşlar. Devamlı bir ikazda bulunuyorlar. Öyle bir şey var mı? Anladım. Anladım. Yani e, sizin İstanbul'da kaynaklı problem anladığım kadarıyla öyle mi? Evet Kanada'da yok. <gülüyor> yok çünkü bende de problem yok o yüzden Kanada da yok <gülüyor> İstanbul'da, İstanbul'da, var. Yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'da yaşayanlar dedim ben söyleyin hadi bakalım şu evet. e, beyaz palatıcıdan başla istersen dedim şimdi e, bu, bu şimdi Amerika bile işte bu, bu Cemal Kaşıkçı meselesini yazarken e, adamların yazdığı bir istihbarat raporuyla nasıl cinayetin asıl failini akladıklarını e, hafta başından beri, geçen hafta sonundan itibaren görüyoruz. E, çok enteresan tabii e, olay, ya, olay da mesela istihbarat raporunda Türkiye'nin adı hiç geçmiyor. Yani bu konuda bu olayı ortaya çıkaran Türk istihbaratının, Türk yetkililerinin bu konudaki ilk baştan beri şeffaf tutumunun hiç bahsedilmiyor. Sanki onlar bir araştırma yapmışlar. Küresel çapta. E, işte, yani şeyi bile yok. Hani olayın nerede, nasıl olduğuna dair hiçbir bilgi de yok. Ondan sonra CIA Başkanı İstanbul'a geldi, hiç ondan bahis falan yok. Ondan sonra diyorlar ki biz diyor bu olayın talimatının e, Veliaht Prens tarafından verildiğini değerlendiriyoruz diyor. Yani delillendirme derdi falan da yok. Değerlendiriyoruz diyor. Bunun böyle bir emrin, e, onun bilgisi dışında uygulanmasının mümkün olmadığından falan filan bahsediyor. E güzel. Dünya tabii şaşırdı. İşte bak Biden, demokrat yönetim, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan haklarından yana olan bir yönetim. İşte tam da böyle bir şey yapar. Trump bunu gizlemişti. Biden yönetim bunu açıklıyor. Hop sürpriz. Ardından 76 kişi hakkında bir yaptırım, vize yaptırımı kararı. Ki onların bir kısmı zaten yok ortada. Bir kısmı idam edildi mi edilmedi mi o da belli değil. Yani dava, Suudi Arabistan'da açılan davanın akıbetiyle ilgili kaldı ki. Kaşıkçı ailesinin geri kalan fertleri o failleri affetmişti biliyorsun. Dolayısıyla orada o cezaları uygulama uygulamadıklarını anlıyoruz oradan da. Ardından hop 70 76 kişi bir baktık ki bin şey yok. 1000 Selman yaptırım listesinde yok. Allah Allah. Şimdi tabii o kadar cılız bir ses çıktı ki Amerikan medyasından, Amerikan kamuoyundan bir dakika ya Washington Post, New York Times, CNN, o bütün kanallar yer gök yer Trump zamanında, bak Trump zamanında yer gök inletliler. Niye? E, tra çünkü işin, bakın ben bir cümle kullanıyorum. Kullanışlı mağduriyet diye bir kavram yazmıştım ben yıllar önce. Hrantnik cinayetiyle ilgili. Yani e, bir kişinin ölümünden ziyade onu nasıl kullanacağıyla ilgilidir insanların tutumları. Yani şöyle söyleyeyim eğer siyasi meşri siyaseten kendinize yakınsa e, maktul değerli ama değilse mesela Yasin Börü'nün birilerin gözünde hiç değeri yoktur paramparça edilmiştir vücudu değil mi? yoktur e, ama bir başkası isim söylemeyeceğim şimdi çünkü e, şeyler üzerinden e, öldürmüş insanlar üzerinden konuşmak istemiyorum e, e, bunu kullanışlı bir malzeme olarak değerlendirebiliyorlar şimdi burada da e, kaşıkçı cinayeti İşlendiği sırada ve araştırmaların devam ettiği süreçte yönetimde Trump vardı. Trump'ın düşmanı da Amerikan medyasıydı, merkez medyasıydı. Bağlantıları belli, demokratlara yakındı. Bunu ya, burada e, Kaşıkçı'nın hakkı, onun bir insan olarak yaşam hakkı <gülüyor> veya onun e, öldürülmesi sonrası bir adalet arayışından değil, Trump'a vurmak için, İyi bir malzemeymiş meğer Amerikan basını açısından da çünkü Biden e, asıl faili akladığında o kadar büyük tepki gelmedi. Mesela <gülüyor> bu rapor Trump zamanında açıklansaydı ve Bin Selman'a yaptırım kararı almamış olsaydı aynı bugünkü gibi şu anda Trump'ı yerle bir etmişlerdi Amerikan medyası. Yerle bir etmişlerdi. Peki Biden hakkında eleştiri var mı? Var mı? Dünya dünya çapına bakın. Dünya Biden yönetimi hakkında herhangi bir eleştiri var mı? Yok. Bir de gözüne baka baka ne yaptı? Yaptırım listesindeki insanların sayısını azalttı ve çıktı bunu Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, işte bu Amerika'nın çıkarları için önemli. Biz liderlere diyor, liderlere yaptırım uygulamayız genelde diyor. Peki bu adam lider değil ki şu anda Suriye Arabistan'da. İkincisi, lider ve Velev ki lider saydın sen onu, sen onu lider olarak görüyorsun ama bu adam fail. Hani herhangi bir lider değil yani bir ülkede herhangi bir olay olabilir, gerçekleşebilir ama o yöneticinin bu konuda dahli olmaz. Ama siyaseten sorumluluğu hani dersin ki bu ülkeyi sen yönetiyorsun bu anlamda sorumluluğun var dersin. Bu, bu da birçok kere tartışılır zaten. Nitekim Bin Selman bile bu kadarını kabul etti zaten. Diyor ki bu benim yönetimim altında ben e, dolayısıyla bunun sorumluluğunu ben kabul ediyorum diyecek kadar ileri gitti zaten Bin Selman. Sen ne yaptın bunun yanında? Fail diye ortaya koydun adama hiçbir yaptırım koyma, yapmadığın gibi bir de şunu söylüyorsun çok korkunç bir şey. Yani dünyanın göz önünde oluyor bunlar ve kimse de pek bunu yazmıyor dillendirmiyor. Ee, Beyaz Saray sözcüsü Mete çok ilginç. Ama diyor yaptırım diyor seçeneği her zaman da masada diyor bunu diyor belki gün gelir kullanabiliriz diyor. Yani işte petrol zengini bir ülke Orta Doğu'daki bütün operasyonlarında finansman olarak kullanabilecekleri silah satıp zengin olabilecekleri Suudi Arabistan'ın başındaki adamın başında bir kılıç sallandırıyorlar. Diyorlar ki bu rapor, raporu diyor biz diyor açıkladık her an istediğimiz gibi sana yaptırım uygulayabiliriz ta ki sen bizi üzene kadar. Eğer bizi üzecek şeyler yaparsan, söylersen biz bu yaptırımları gündeme getirebiliriz. Şimdi bütün bu sürece bakıyorsun, hakikaten Beyaz Saray'dan daha şey temizleyici, atlayıcı bir şey yok. Yani işte deterjan yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında bulunmuş, Almanya'da ve Amerika'da geliştirilmiş. Ama ben kan lekesini bu kadar temizleyen, bu kadar atlayan bir başka yer görmedim, o da Beyaz Saray çıktı. Tam adına uygun beyaz saray tam bir süper güç e, süper güçlü beyazlatıcı rolü oynamış durumda evet. şu anda ve evet. bütün bütün bunlar da çok ilginçtir bak hani kaşıkçı diye yeri göü Trump bir yönetim, al, Trump bir yönetimi zamanı yeri göğe inleten o, Washington Post gazetesi yazarlığını yaptığı gazete dahil olmak üzere yeri göğe inleten bütün demokrat çevreler Liberal çevreler, özgürlükçü, insan hakları çevre, çevre, çevreleri tek bir ses çıkarmıyorlar. Bu da hani bu dünyaya örnek olsun. Hani yani bu yaşarken bunu da gördük diyebiliriz yani. Peki e, öncelikle bir nefes al diyorum. Bu arada bir şuradaki şeyi bir sileyim. Kusura bakmayın hani var ya <gülüyor> ev temizliği kapas hikayesi. bulanık çıkıyormuşum galiba biraz. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, Bizden kaynaklanan bir hata yok. Muhtemelen e, bizim merkezde yani e, İstanbul'daki merkeze gidiyor çünkü e, görüntü ve oradan tekrar basılıyor e, sizlere ulaşmak için. Sanırım orada bir sıkıntı var. Oradaki soru orada veya orada bir problem var. Başından beri bir donmayla gidiyoruz. E, tabii ki yeğenin kalitesini çok düşürdü. Özür diliyoruz yani istediğimiz bir şey değil ama maalesef öyle bir durumdayız şu anda. Biraz daha devam edeceğiz e, bu şekilde. Kusurumuza bakmazsınız artık. E, arkadaşlar böyle bir sürü sorular sormuşsunuz. Şöyle ederiz. E, Ayhan e, sorunu tam anlamış değilim. E, TV programında manipüle yöntemlerini kullanmadığınızı görüyorum. Manipüle yöntemleri kullanmadığınızı görüyorum. Neden düşmanın silahıyla silahlanmıyorsunuz demişsin. Yani hmm. şu mu? başkaları farklı şeyler yapıyorlar siz niye yapmıyorsun diyorsanız biz başından beri Nedim de ben de hiç yalan üzerine bir kurgu yapmadık. Doğruya inandığımız bir şey varsa onu söylüyoruz. Çünkü biliyoruz ki o doğru zamanı geldiğinde o yalanı yenecek. Yalanın bir parçası olmak istemiyoruz. Çok ilginçtir. Nedim'e zaman zaman bunu çok konuşuruz. Bazı olaylar var ki Hani sokağa çıkamayacak kadar utanma, utanması gerekenlerin çok rahat gezdiği ama e, gerçeği söyleyenlerin suçlandığı dönemlerden geçiyor maalesef. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de yes. bu var. E, bizim yapacağımız tek şey e, sizin karşınıza çıktığımızda yüzümüz öne eğilmesin. Tek yapacağımız şey o. Arkadaşlar bazı soruları böyle arka sorduğunuzda e, görmeye çalışıyorum ama şeyi anlamak anlamakta zorlanıyor. Arkadaşlar e, kontrol gelirler ve İsrail bizden evet kontrol gelirler ve Mosad İsrail ülkemizden toprak gasp ediyor. Korkmazdırmaz ne demek istedi anlamadım yani bizim İsrail ile İsrail'den nasıl bir toprak bizden nasıl toprak oluyor anlamadım onu söyleyeyim. Bir ara e, bir yazarsan anlarım ona göre cevabını veririm. Evet, e, dün akşamki televizyon programı için çok teşekkür ediyorsunuz. Allah razı olsun. İnandığım neyse onu söylüyorum. Nedim de inandığı e, inandığını söylüyor. Hiçbir şekilde bir adım geri atmak gibi bir niyetimiz de yok. Çünkü inancımız e, tek ve ondan da geri adım ve geri vites bizde yok arkadaşlar. Sen en ya son... Mesele... mesele Başka ilgili konuyu konuşurken ben bir e, ilave yapayım sana. Çok güldüğüm konulardan bir tanesi. Daha doğrusu böyle e, nasıl derler canımı sıkan konulardan bir tanesi. Adam bize dönüyor şey diyor ya e, uzun tutukluluk haliyle ilgili bize böyle katıyor ya şey Amerika falan böyle zaman zaman. Hani evet, adamları uzaklar evet. falan tutuyorsunuz. Evet. İyi arkadaşlar Guantanamo diye bir yer icat ettiniz. Kendi üstünüz olmayan insanları dünyanın her tarafından kaçırıp oraya getirdiniz. Oraya tıktınız. Mahkemenin önüne çıkartmadan bir de e, onlara legal işkence yöntemleri diye bir yöntem çıkarttınız. Legal işkence yöntemleri çıkarttınız ve ne adamların isimlerini biliyor dünya ne de kaç kişi olduklarını ne de akıbetlerini. Bir de üstüne üstlük bize Diyorsunuz ya hani uzun tutukluluk hali hani rahmet Erbakan'ın dediği gibi hani oradan demek az kalır. Evet bizim uzun tutukluluk haliyle ilgili sorunlarımız var. Düzeltilmesi hepimiz taraftarıyız. Evet uzun tutukluluk hali ve tutuklulukların bir ceza yönteme dönüşmesinin engellenmesi gerekiyor. Ee, Ergenekon ve balyo süreçlerinde bu çok dillendirilmişler. Hala aynı sorun devam ediyor. Ama herhalde bu konuda en son Türkiye'ye ayağı verecek ülke Herhalde Amerika Birleşik Devletleri ee, de... ilgilidir. Şimdi o, o, ben yazının yazının altında yani Buyurun. şeyin e, belki konuya da oraya doğru geleceğiz e, yazımın son bölümünde de şey vardı bugün. E, şimdi biliyorsun bu e, fetöcü Enes Kanter'in de e, çok böyle e, paylaştığı bir şey vardı e, adının da geçtiği olay. 54 tane senatör e, şeye Biden'a Türkiye'ye baskı yapması konusunda bir mektup yazmıştı. Şimdi de Temsilciler Meclisi'nden e, 170 tane e, kongre üyesi e, dışları bakanına mektup yazıyor. Ve işte Türkiye'deki insan hakları bilmem ne şu bu falan filan konularına baskı yapsın diye mektup yazıyorlar. Ya Gerçekten inanılır gibi değil. Bak kaşıkçı cinayetini e, her şey ortada olduğu halde atlayan Amerika gibi bir haydut devlet. E, gazetecilik, basın özgürlüğü konusunda dünyaya ahkam kesiyor, ders vermeye kalkıyor. Bu cinayeti aydınlatan, kendine kurulan komployu da bozan Türkiye hakkında en ufak bir övücü söz yok. Öbür taraftan senatörler e, ko e, şeyler, kongre üyeleri ayaklanmış, Türkiye baskı yapılsın, baskı yapılsın. Kardeşim teröristlerle işbirliği yapan sizsiniz. PKK gibi bir kanlı terör örgütüne silah veren ve bunu da kabul eden ülkesizsiniz. Fetullahçı terör örgütünü koruyan sizsiniz. Gazeteci cinayetini kapatan sizsiniz. Bir de bunu Amerikan çıkarları gereği diyorsun diye şey yapıyorsunuz. Oturmuş Türkiye'ye baskı yapsın diyorsunuz ya. Ya hakikaten yani böyle nasıl söyleyeyim bunu? Buna nasıl tepki verilir? Hani böyle hastır falan filan bir şey diyeceksin ya yani buna ne bir şey söylemek lazım. Ya sen yani arkadaş hiç mi insan aynaya bakmaz? Yani Türkiye ne yaptı ki sana? Türkiye ile ilgili yaptığım baskının ana unsurları kendi savunma sistemi için bir ee, Sanırım e, Nedim'in bu sefer interneti <gülüyor> gitti. Ben devam edeyim arkadaşlar. Görüyoruz. Geldi mi? Nedim. Senin bu sefer gidiyor. Sen ne Dedim ben devam ediyorum. İstersen yani arkadaşlar da e, kopartmamış olalım. Ama, bir şekilde görmeleri gerekiyor. Bu, gerçekten bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak insanın kanına canına dokunmaz mı ya? Meselemiz şu, Eğer sadece iş siyasi polemik ya işte bir takım müzakereler konusu olsa biz bu uğurda her gün şehitler veriyoruz ya. Bu ülkede her gün bu konuda canımız yanıyor. Ve bu canımızı yakan yakan terör güdüle de silahını sen veriyorsun ve bu bizim gözümüzün önünde oluyor ve bunu içimize sindirmemizi ve Türkiye'nin bunu kabul etmesini bekliyorsun. Sesini çıkarmamasını bekliyorsun. Eee Doğa Doğu Akdeniz'de olsun, Ege'de olsun haklarını korumasını istiyorsun. Ne istiyorsun? Gelsin benimle benim ben ne diyorsam orada benim adıma şey yapsın. Ne bileyim ben operasyona katılsın. Ben ne diyorsam biat etsin. Yani böyle bir böyle bir şey hakikaten bütün Türklerin buna itiraz etmesi gerekiyor. Bu yani Amerika bu konuda Türklerin alacağı çok büyük dersler var yani. Sana bir soru soracağım. Mete ee, donmuş görüyorum. Şeyi soracağım sana. Çok karizmatik oldun şu anda. Kim? Ee, muhtemelen e, Nedim e, komple ayrı oldu şeytan. <gülüyor> Yayını terk etti gözüküyor şu anda. Evet arkadaşlar ben biraz da şu şeyi konuşayım sizden de özür diliyoruz yani yapacak da çok da fazla bir şey yok ee, geçen hafta da benim başıma gelmişti İstanbul'da maalesef hala ee, Nedim'ciğim geldin mi katıldın mı tekrar evet evet, evet. evet işte, geliyorsun haberin olsun ben de geçen senin... hafta bendeydi sıkıntı bu hafta sende galiba ee, şeyi söyleyeceğim sana bu Amerikalıların son günlerde bizi bu kadar çok sevmeden ne diyorsun bence bir şeylere hazırlanıyorlar Özellikle e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün e, bu şehitlerimizle ilgili e, yaptığı e, işte bir anlamda Türkiye e, işte Rusya'ya karşı, Suriye'ye karşı Suriye topraklarında mücadele verirken şehit olanlarla ilgili bir duyarlılık göstermişler. Ee, gerçekten çok acı bir olaydır ee, olay şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum ama e, Amerika sebep olduğu şehitlerimizle ilgili şey ağzını açmaz yani hem de siviller dahil olmak üzere e, tek bir söz söylemez ama bu konuda nedense bir duyarlılık gösteriyor bir, yine baktım başka siyasetçilerden de buna benzer bir takım sözler var bu pek hayır alamet değil yani e, durup dururken Amerika beni niye öptü diye bir şey var ya Niye övüyor bunlar? Geçenlerde yine Suriye'de Türkiye'nin çok etkili mücadele ettiğini falan gibi bir takım şeyler söylüyordu New York Times gazetesi. Bunu da böyle yine baktım bizim internetleri falan övücü bir şekilde almışlar. Bu Türk basının bir hastalığı. Amerikan basınında Türkiye ile ilgili böyle övgüler çıktığı zaman bunu böyle beğenerek alırlar. İşte Türkiye'yi övdü falan filan. Oysa bunların bunların daha sonra arkasında hep bir şey çıkıyor, bir, bir çapanoğlu mi? çıkıyor, bir problem çıkıyor. Bu bir şeyin hazırlığı, bir mesajlaşma yöntemi gibi geliyor bana. Amerika bir oyun kuruyor, orada yanına çekmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Yoksa Türkiye'nin çok ilkeli savunma sistemlerine karşı aldığı tavrı yok sayan, buna yaptırımla karşılık vermek, veren, hatta bunu daha ağırlaştıracağını söyleyen ve gitgide de temsilciler meclisi veya senatörler tarafından da baskı yapın baskı yapın dendiği bir dönemde böyle bir, bir takım gelişmelerin olması bence hayra alamet değil. Okey. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük planları var ama yani bizim üzerimizden değil. Ama o planları gerçekleştirebilmesi için de Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Rusya ile araya mesafe konması gerekiyor. Bunu net olarak söyleyelim böyle bir sıkıntımız var. Böyle bir problemimiz var. Önümüzde, önümüzdeki dönem bir şeyler talep edecekler. Ben evet. bu arada birkaç belki gelen bilgileri paylaşayım o zaman seninle. Evet. Mesela Amerikalılar çok uzun bir şey yapıyorlar biliyorsun. Yunanistan'a. Üstler kuruyorlar. Onlar bunlar evet, yapıyor. Evet. Geçen çok da sevdiğim bir kişi bir uyarıda bulundu. Dedi ki hatırlarsan dedi Türkiye'de de balyoz ve ergenekon süreçlerinin başlama süreçleri Amerika'nın Amerikan karşıtlığı ve Amerikan emperyalizme direnen kişiler önce biliyorsun deforme edilmeye veya çıkartılmaya çalışılmıştı sistemden. Evet. Yunanistan'da dedi Ergen ergenekon ve balyoz benzeri büyük bir olay patlamak üzere dedi. Nasıl ama? çok normal He? beklenir beklenir yani, yani işte 17 Kasım örgütü vardır ya onların meşhur ona dayarlar bir takım başka yapılanmalar dayarlar derin devletlerler bir şey derler dalkuvetlerde e, yani ha, ulan, öyle mi ha, tam da tam da bizdekine benzer aynen bizdekine benzer evet. bir operasyon hazırlığı e, var diye e, uyardılar. çok çok ilginç geldi var çünkü ee, sol bir cenahı vardır Yunanistan'ın ee, evet. orta da vardır bu sol cenah Hatırlarsan 1974'teki o e, albaylar cuntası falan darbe hikayesi hikayesi evet, de böyle evet. Amerikan karşıtlığı üzerinedir. Büyük bir operasyon hazırlanıyor ee, Yunanistan ee, yaşayacağız göreceğiz. Bir şeyler planlıyor yani Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir şey planlıyor ve o planlamanın içerisinde Türkiye'ye muhtaç gözüküyor. Yunanistan'a da engellemeye çalıştığı ilginç bir şey. Mesela Mısır dün ilginç bir açıklama yaptı. E, muhtemelen senin de gözden çarpmıştı. Evet, evet. E, Türkiye'nin münasır ekonomik bölge sınırlarına dikkate ederek ve ona saygı duyarak e, bir ekonomi bölgeleri paylaşım yaptım dedi. Çok ilginç ama vurgusu çok ilginç. Evet. Yunanistan'a ayağı kalktı, satıyorlar mı bizi dedi. Amerika'nın yaklaşımlarındaki değişimi Yunanistan bizi satıyorlar mı demeye başladı. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri haftlara e desteğini keserek, Wagner'e bundan sonra para ödemeyeceğini açıklayıp bölgeden çıktı. Ee, i̇şte bugün e, Amerikalı bir yetkili e, YPG ile PKK'yı ayırmak zor. Yani ikisinin içe geçtiğini biliyoruz gibi bir açıklama yaptı. Ürıyorum ki Allah'ın bir şey yaklaşıyor, bir cisim yaklaşıyor ama. <gülüyor> Evet. Hani ne oluyor yani? Gerçekten evet. ne oluyor? Hani biliyoruz da evet. hani biraz daha ısınmasını bekliyoruz söylemek için. Ama gerçekten ilginç şeyler olacak Nedim. Evet evet. Yani çok görmüyor. ilginç şeyler olacak. E çünkü... Alp Bankası davasının ertelenmesi evet. Türkiye ile böyle övgü sözler kurulması evet. e, Amerikan derecelendirme kuruluşların arka arkasına Türkiye ile ilgili notları yükseltiyor olmuş olması şirketlerimizin notları yükseltiyor olmuş olması bir cisim yaklaşıyor. Evet. bir ilçesi yaklaşıyor? Evet, evet, evet. Yani şey, yani bugünlerde F-35'i veriyoruz derlerse şaşırmam diyorsun. Bak gerçekten şaşırma diyeyim sana. Yani. Evet, evet. Yani o kanalı açabiliriz derler. Yani ve, ama e, hani Biden'ın bir sloganı var ya Trump evet. farklı. Amerika dönüyor, Amerika is back. Amerika is back diye slogan haline getirdiği. İşte dönüşü bu. Dönecek ve mutlaka kaos yaratacak bölgede. Ve bundan en çok kim zarar görecek? Onunla en çok işbirliği yapan. Yani Yunanistan şeyin e, ya Hurand Link'in bir sözü var. Amerika bu diyor. Hani 2006'daki bir konuşmasında. Biz diyor zamanında diyor Ermeniler e, Fransızların diyor şeyine geldik diyor. Hatalar yaptık diyor. Bu emperyalizm diyor. eee o zaman diyor çok büyük felaketlere sebep oldu. Şimdi tam şey yapmıyorum, cümlelerini hatırlamıyorum. Ama ile ilgili bak diyor. Amerika bu diyor. Gelir diyor. İşte şimdi şeye uyarıyor. Özellikle Kuzey Irak'taki Kürtleri. Gelir diyor. Hesabını görür diyor. Sonra diyor seni diyor baş başa bırakır ortada diyor. Şimdi aynen bu işte. Yani Amerika bu. Gelir, hesabını yapar. Alacağını alır. Ee, Sebebi, amacı neyse ulaşır. Seni ortada şeyle bırakır. Düşmanlaştırmış. Yani Yunanistan halkıyla Türk halkının düşman olması için hiçbir sebep yok. Yıllar öncesinden çizilmiş sınırlar, anlaşmalar. Bir cennete, bir gerçekten bölgemiz bir cennete dönüşebilir. Ama Amerika gibi bir ülke geliyor, dengeleri bozup istikrarsızlaştırarak, ülkeleri birbirine çatıştırıp ortadan çekilip bir de bunlar üzerine hakim hakemlik yapıyor. Yani işte sonra bunları yargılamaya falan kalkıyor. Bütün bunlara sebep olur. Yani dolayısıyla bölgedeki bütün ülkelerin buna Türkiye dahil olmak üzere Amerika ile yapacağı ilişki çok güçlü bir ülke olabilir. Bir parasal gücü olabilir. Ama o kadar. Ama ne kadar zayıfladığını kendi de biliyor aslında. Yani Amerika'nın ne kadar zayıfladığını, uluslararası ölçekte artık bir etkisinin olmadığını, bütün muhataplarının bunu teyit etmesi ona göre Pozisyon alması gerekiyor. Yoksa gelir, karıştırır, gider. Yani Amerika mesela Türkiye'nin yapacağı en büyük hata, daha önceki programlarda da söyledik, Amerika'ya güvenmek olur bir daha. Çünkü Amerika bir planı varsa onu sadece erteliyor, vazgeçmiyor. Yani biz 15 Temmuz'un arkasında Amerika var diyor, en büyük etkililer, Türkiye'deki siyasetçiler, devleti yönetenler bunu söylüyor da, Düşmanımız PKK'ya silah verdiğini her gün her gün tırlarla binler on binlerce tırla verdiğini teyit ediyorsak bizim arkadaş Amerika'ya karşı şöyle biraz uzakta durmamızda bu övücü övgü dolu sözlere karşı en övüldüğümüz zaman en dikkatli olmamız gereken zaman olduğunu mutlaka görmemiz gerekiyor Mete. Dün e, yani tabi ilginç şeyler bu e, dün soma sanayi icra kurulu vardı biliyorsun. Ee, Savunma Sanayi İcra Kurulu açıklamanın içerisinde bir vurgu daha vardı. Ee, Türkiye'ye gizli ambargo e, mevzusu e, gündeme geldi. Ee, zaman zaman şeyi konuşuyoruz ya, e, gündeme geliyor, anlatıyoruz. İşte S-400 konusunda e, Türkiye'ye F-35'in ötesinde bir ambargo uygulanıyor diyoruz ya, anlatıyoruz ya, bunu söylüyoruz. Ee, zaman zaman da insanlar diyorlar ki ya kardeşim yani S-400'ü ver, verelim. Ya Arkadaşlar diyoruz mevzu S-400'ler değil ki mevzu çok daha ötesi bir şey. Yani neyi vere vereceksiniz? Niye evet diyebileceksiniz? Mavi Vatan'dan çık mı diyeceksiniz? Libya'dan çık mı diyeceksiniz? Suriye'den işte PKK kabul et mi diyeceksin? PKK'ya saldırma mı? PKK'ya terör ee yok etme mi diyeceksin? Ne diyeceksiniz? Neyi kabul edeceksiniz arkadaşlar? Tabii, yani tabii. dün savunma sanayii kurulu aynen e, adını koydu. Ama ben artık ok yaydan çıktığını düşünüyorum. Ve ee Türkse Sanayine gelen özgüven çok ilginç ve alternatifler çok rahat oluşmuştur bu da dünyada. E, Altay Altay tankıyla ilgili e, bugün İsmail Demir basınlama yapmış. E, Altay tankının motoru hem yani Türk olarak biliyorsunuz üretmeye e, çalışıyoruz. 1500 beygirin e, ateşlemesi bu aylar içinde yapılacak ilk ateşlemesi testleri. Ama o aradaki geçen süre içerisinde başka bir yerden bulunmuş motor ve e, Türkiye'de testlere başlanıyor. Onlarla ilgili testlere başlanıyor. Her şeyin alternatif var ve Türkiye sonunda bir şeyi başarıyor arkadaşlar. Pakistan'da çok ciddi anlaşmalar yapılmış durumda ve Dünyada önümüzdeki dönemde bak ben açık ve net söyleyeyim sana en çok üzerimize gelecekler noktalarından bir tanesi de bu. Pakistan uçak konusunda iyi bir yerde. Çinle işbirliği konusunda çok önemli bir faaliyete gelmiş durumda. Ukrayna aynı yerde ve Azerbaycan. Ukrayna, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin içinde yer aldığı. Hatta buna e, Katar'ı da maddi olarak katabilirsiniz. Bu beş ülkenin e, müthiş işler yapacağını ee, ve savunma sanayinde tekel oluşturabilecek bir noktaya da gelebileceği için iddia ediyorum. Bundan 5 sene önce iddia ettiklerimiz nasıl çıktıysa 5 sene sonra MMO'lu dahil olmak üzere, tank projeye dahil olmak üzere nereye geleceğimizi e, net olarak söyleyelim. Geçen İbrahim Olaskoğlu çok da genç bir Çok da başarılı işler yapar. Ee, severim de. Öğrencilikten tanırım. Sen de tanırsın muhtemelen. Röportaj yaptın mı onun için? Yaptım evet. Ha, ee, Haluk Bayraktar'la bir röportaj yaptı ve Haluk Bayraktar orada bir açıklama yaptı. Dedi ki çok dikkatini çektim de Biz dedi daha Türkiye'de savunma sanayine başlamadan önce daha yeni e, savunma sanayinde bir şeyler yapmaya çalıştığımız günlerde İsrail'in SİHA firması bize gelip ortaklık etti. dedi biliyor musun? Hmm. Daha dedi bizi Türkiye'de tanımazken yani küçücük bir atölyenin içerisinde evet. e, böyle derme çatma bir şey yapmaya çalışırken bize dedi insanlar gelip ortaklık etkisi etti. İsrailli firmalar. Ne kadar ilginç değil mi? Tabii. tabii. Yani Ad işi ya, ya satın alacak ya ima edecek. Yani Sadece işte bu. Ya içine sızacak <gülüyor> ya ihale edecek ya da rakip olacak ama bak tespit önemli. Tabii. Evet. Yani Bence tespit çok önemli. Onların, zaman, onların o zaman yapacaklarına inanıyorlar. Bak, evet. İnanıyorlar. Geçen gün bir tane bir de, bir de şöyle bir şey. Mete şöyle bir yöntemleri var. Bak e sen zaten şöyle onlar tarafından doktoraya kabul edilmek veya master'a kabul edilmek ya da burs bilmiyorum. sen e o kadar önemsiyor ki ya sen zaten çok başarılısın. Şimdi burada da öyle yürüyebilirim. Yani mesela o projeyi o günlerde gel ortak olalım derken belki de başarısızlığa, ölüme mahkum etmek için alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adam her iki şekilde de çok düşük bir maliyetle adamı öldürüyor. Diyor ki ya bu proje olmayacak zaten yürümeyecek. Bu sabote edebilir. Sen der gel şu projede çalış. Kendi İHA'sında, siyasında her onunda çalıştırır. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın aklı gerçekten emperyal ülke olmanın şey budur. E, karşındakini Yönetme becerisidir yani. Ülkenin Hayır, yönetme becerisidir. Ne kadar, e, gençler konusunda ne kadar aktif olduklarını, Türkiye'nin parlak zihinleri konusunda ne kadar aktif olduklarını tabii. ve içerisinde ne kadar müthiş bir istihbarat aldıklarını göstergesi anlamında söylüyorum. Tabii, tabii, tabii, tabii, yani tabii. orada anlatmaya çalıştığım şey, e, daha küçük bir atölyede ve tam onu söylüyordum. Hatırlar mısın? İki gün önce bir fotoğraf koyduklar. Mustafa Barak dahil olmak üzere, Delta V'ye gitmişler. Selçuk Bayraktar da yine her zamanki gibi mütevazi bir kıyafet giymiş şey. Selçuk Bey çünkü hep arazide olduğu için sefer gittiğimizde de öyle hatırlarsın. Hep hep bir iş kıyafetiyle geçiyor. Çünkü devamlı bir şeyin altında. şey demiş birisi. O sağdaki ustanın ne işi var o da demiş. Usta dediği de şey ya. Selçuk Bayraktar sosyal medyada çok da bilinen birilerden bir tanesiniz. Usta diyor şey Selçuk Bayraktar'ın. Yani aşağılamaya çalışıyor. Ya bu insanlara şunu söylemek lazım. Ee, Apple'ın kurucusu küçük bir atölyede kurduğunda bir Amerikan rüyası oluyor. Ama Türkiye'de bir küçük atölyede kurmaya başladığında e, olabileceğin en fazla yer usta galiba anladım Bu da çok güzel bir cevap evet. vermiş. Usta olmaktan şeref duyuyoruz demiş. Evet gerçekten evet, evet. bizim ustalara ihtiyacımız var. Allah razı olsun evet. yani bu ülkeye evet. e ben o o tweet'i gördüm ee, dedim şey yazayım buna şimdi merdiven altı diye küçümsüyorlar falan diyecektim ki ya Selçuk Bey kafana takma sana bunu yazanlar merdiven altı bile olamayacak kadar düşük ayardalar diye yani merdiven altı bir şey üretimi küçümsemiyorum ama onlar onlar merdiven altı bile değiller o yüzden hiç ciddiye bile almayın böyle şeyleri çalışmanıza Başarılar derin falan diyesim geldi içimden yani onu okudum. Yok ben e, hala aynı kafadalar. Hiç değişmiyorlar. Yani evet. Afrikalılar, İngilizler onlar bunlar hani türkü yaptığı başarıyı konuşuyorlar. Adam hala aynı yerde ya. Ve en evet. ufak utanma yok biliyor musun? Ben dedim evet. en çok şaşırdığım şey o biliyor musun? En ufak bir utanma yok. En ufak evet. bir ar yok ya. Yani yüzünde şöyle bir şey düşer ya tamam mı? Ama doğru. Evet. PKK'yı vuruyor. Tabii. Çünkü Tabii. Azerbaycan'da e, Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını sağlıyor. Tabii. Mavi geçen, vuruyor. şey vuruyor. Anam düşman gün, ya doldu ama. Hayatla sevmezler gün, yani. Geçen gün elektrikle e, çalışan helikopter yaptılar ya bizimkiler. Türkiye. Yani. E, şimdi dedim ki ya buna kim yazacak acaba? İşte <gülüyor> elektrik israfı <gülüyor> diye falan. Hatta gülücüklü bir şey yaptım. Dedim ki elektrik israfı diyen çıkmadı mı falan. Ondan sonra... Diyor ki birisi yazmış, valla sen yazmasaydın mutlaka akıl ederlerdi bunu ama sen erken yazmışsın, uyandırmışsın <gülüyor> diye. Bunların kafaları böyle. Ya, ben, e, helikopterin şöyle bir faydası var, e, çok önemlidir ben onu söyleyeyim sana. Ne faydası olacağını söyleyeyim. E, i̇şten yanmalı motor dediğimiz işte, mesela turbo motorlar dahil ne dersen de, e, ciddi anlamda bir ses problemi var. Ne kadar e, onunla ilgili özel ekipmanlar taksan da e, kendisini bellediyor. Elektrik motorlarının en büyük avantajlarından bir tanesi bir taarruz silahını düşmanın derinliklerine evet. ve insan kaybetmeden e, müthiş bir şekilde e, sessiz bir şekilde gönderme imkanı olacak. Bu evet. eğer başarabilirlerse bir kez daha çok zor bir proje bunu söyleyeyim sana. Bak zor bir proje iş kolay değil evet. yani e, TB2 kadar uzun sürebilir süreci ama eğer başarabilirlerse. Böyle bir teknolojiyi helikoptere aktarabilirlerse devrimsel olur. Bak bu kadar söyleyeyim sana. Devrimsel olur. Hmm. Terörle mücadele konusunda. Hmm. İnşallah evet. başarırlar. Kolay bir süreç değil yapalım. İnşallah. bu evet, çeyrek demiştim. var ben ee, kızın, evet. kızın öğretmeni gelecek demiştin. Evet. O yüzden ee, kızımız bu sene üniversiteye girecek. Hepinizi dua istiyoruz. Ee, evet. Eliflerin ee, biricik kızının bu sene ee, üniversiteyi istediği bir yerde kazanmasına e, sağlaması açısından dua edin arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, herkese. Dualarınızı eksik etmeyin öyle söyleyelim. Onun evladı bizim e, yeğenimiz. E, o yüzden de o ne zaman bu konularda bir şey istiyorsanız bir şey diyemiyorum. Yani bazen teşekkür ederim er bu hafta. Evet. Bazen günü erteliyor. Bazen evet. saati erteliyor. Bazen evet. evet. canlı gitmiyoruz. Evet. E, bu sene bütün Nedim Hayatını kızının üniversitesini hazırladı, adadı. Bizden de e, dua etmek gelsin. Evet, teşekkür Ama ederim herkese. Sabır versin, çok çalışma versin, sağlık teşekkür versin. Teşekkür ederim, sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim anlayış için. Sağ diyorum. Ee, bir sonraki yayında inşallah kopmadan, Görüş, e, yapmadan evet. beraber Yaşın. oluruz. Allah'a emanet Görüşürüz. Görüşürüz.